Kolonya ve parfümdeki alkol namaza zarar verir mi? Evet yani uçucu oldukları için e, bir zarar verme, vereceğini söylemek bence mümkün değil. Ama e, takva e, ilkesi altında bunların kullanılmasının doğru olmadığını hatta haram olduğunu açıkçası söyleyen görüşler de vardır. Onlar da muhteremdir bizce. Onlara da saygı duyarız ama e, kolonyayı kullanmanın e, namazı engel e, olmadığını düşünüyorum Hı. ben şahsenim. Yani normal zamanda da mı kullanmanın F haram olduğunu düşünüyorum. Namazda engel olmayınca gündelik hayatta zaten bir şey olmaz. Hı. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.